Oh yeah. Çıkkastı. Merhaba kainat. Bugün 22 Haziran Cuma. Yıl 2012, ay 6, gün 174, Hızır 48. 1433, Hicri Şaban 2, 1428, Rumi Haziran 9. Günün tarihi. 71 yıl önce bugün, 22 Haziran 1941'de, Almanya, Rusya ile olan saldırmazlık paktını tek taraflı olarak fesh ederek, Rus topraklarını istilaya girişti. Yengeç Burcu'nda doğanlar, 21 Haziran, 21 Temmuz. Yengeç, burçların dördüncü işaretidir. Yengeç Burcu, isminin aksine olumlu bir burçtur. Bu burçta doğanlar evlerini çok severler ve yuvalarıyla ilgili her işte birer uzmandırlar. Çok hassastırlar, şakalardan bile çok çabuk kırılıp acı çekerler. Hep endişeli ve sinirlidirler. Değişiklik ve maceradan çok hoşlanırlar. Fakat kalplerinde asıl yatan yuva aşkı ve yuva kurma arzusudur. Aşkta ise sevdikleri takdirde inatçı ve sadıktırlar. Pilotluk, gemicilik, eczacılık, turizmcilik mesleklerinde başarılı olurlar. Yengeç burcunda doğanların yıldızı ay, duygular temsilcisi. Grubunuz su. Burcunuzun türü öncü. Üstün yeteneğiniz sabırlı olmak özelliğiniz merhametli, yumuşak, yumuşak huylu olmak. Amacınız daima yükselmek. Yenmeniz gereken huyunuz dikkatsizlik, devamı pazartesi. Yemek listesi gün 174. Patates dolması, mücver, salata ve meyve salatası. Büyük saatli marif takvimi Set me Merhaba Açık Radyo Brasili 94.9 ve Açık Gazete başladı. Son Açık Gazetesi haftanın Ömer Madra, Mahir İlgaz, Mert Öztekin ve Can Tombi'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Paul McCartney ile başladık. Bütün hafta da onun şarkılarını çaldık. Hem bir ile hem de daha sonra solo ve başka gruplarla beraber. Kendisi 70 yaşında müzisyen, besteci basçı ve hak mücadelelerinde de kendi sesini duyuran önemli biri Mother Nature's Son adlı parçayla da bir kez daha, bir, ikinci defa çalıyoruz bunu Toprak Ana'nın çocuğu diye. Çünkü günün konularına da oldukça uygun düşen bir vaziyetten bahsedebiliriz. Çünkü Rio'da, Rio artı 20'de de Bayağı ciddi şeyler oluyor. Biz öncelikle bir kere daha Rio'ya değinmeden önce tarihte bugün neler olmuş ona da kısaca bakalım. 1633'te önemli bir şey olmuş. Vatikan Roma'dan Galileo Galilei'yi huzura çağırmış ve merkezi, evrenin merkezinde, kainatın merkezinde Güneş'in değil, dünyanın olduğunu söylemesini istemiş. Bu sözünü geri almasını istemiş. Bu 1633'te oluyor bugün. 1848'de de Paris'te Haziran ayaklanmaları diye adlandırılan 1848 devrimi başlıyor. Bugün 1941'de işte biraz önce Saatli Marif takviminde de söylendiği gibi Almanya... Sovyetler Birliği'ni operasyon, Barbarossa Operasyonu diye adlandırılan, Barbarossa Operasyonu diye adlandırılan bir operasyonla tek taraflı olarak bütün antlaşmayı yırtıp atıyor ve işgal ediyor. Litvanya'da 1941'de gene Haziran ayaklanması, 1941'de de çeşitli Fransa'da rezistans hareketleri, komünist ve sosyalistlerin de farklı grupları bir araya gelip bir tek bir grup oluşturmaya karar veriyorlar. Ee, bu böyle. Doğum günlerine de bir kısaca göz atacak olursak, yarın aslında Alan Matheson Turing'in 1912'de yarın doğmuş olacaktı ee, ve 7 Haziran 1954'te intihar ederek hayatına son veren. Bir matematik, bilgisayar bilimcisi, kriptolog, matematikçi, bilgisayar biliminin de kurucusu sayılıyor. Makinelerin ve bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olamayacakları konusunda da bir Turing testiyle bir kriter ileri sürmüştü. Onun önemi ve hayatına ilişkin... Fazla bugün maalesef vaktimiz olmayacağı için belki pazartesi günü biraz daha etraflıca üzerinde durma fırsatı bulabiliriz. Bütün dünyada da çeşitli etkinlikler yapılıyor. Başta memleketi, kendisine de asla sahip çıkmayan memleketi Britanya'da. Adamın hatta hayatını sonlandırmasında da etkili politikalar izleyen memlekette diyebiliriz. Hatta öldürdükleri bile söyleniyor. Söyleniyor. İntihar mı öldürdüler mi belli değil. Çok önemli biri ve İkinci Dünya Savaşı'nda da Britanya'nın ve o zamanki adıyla Hür Dünya'nın kurtarılmasında da oldukça önemli rolü olan bir bilgin. Ama işte o zamanlar çok sorun olarak görünüyormuş şimdi öyle değil gay olması. Tabii şimdi değişti artık zamanlar. Evet şimdi biz haberlere bakalım ee, günün e, en önemli haberi hiç şüphesiz Rio Artı 20'de tam bir çöküş görünüyor görünüyor olması ve gençlerin hem e, halklara dünya insanlarına hem de çevreye tam bir ...ihanet olarak niteledikleri... ...bu sulandırılmış tekstlerin... ...tartışıldığı dostlar alışverişte... ...görsün dedikleri bir şekilde... ...gençlik iklim liderleri... ...sivil itaatsizlik eylemi... ...yapıyorlar ve... ...toplantıyı terk ediyorlar. Bir halk... ...toplantısı yapılmış... ...halk genel kurulu yapılmış... ...Occupay usulü... ...ve gelecek... ...geleceği temsil etmiyor... Geleceği iste, istediğimiz gelecek diye bir toplantı yapıyorlardı. İstediğimiz gelecek çıkan dökümanın adıydı zaten. Evet. <gülüyor> Bu istediğimiz da, gelecek. İçi boş diye, Satın aldığımız gelecek demişler. Öyle bir metin okumuşlar ve e, diberç olmuşlar. Bendenizin de hatırlayacaksınız. Dinleyicilerimiz belki hatırlayacaktır. Dörbün'de. Mehveş evin ve yüzlerce başka genç özellikle gençlerin oluşturduğu insanla <gülüyor> birlikte terk edip e, şeylerimizi kartlarımızı giriş kartlarımızı da iade ederek çıkmıştık. Onun aynını yapmışlar ve halkın zirvesine gitmişler doğrudan doğruya orada toplantılarını devam etmişler. Şöyle demişler yani bakın hani e, bu hareketi yaparsanız sizi Toplantının, zirvenin yapıldığı e, kompleksin içinden dışarı çıkartmamız e, gerekir. Bu izninizi evet, kaldırmamız gerekir. Ben. Onlar da <gülüyor> ne yani faydası var ki zaten bu verdiğiniz e, kağıt parçasını deyip kendileri yapıvermiş e, bu işi. Bilmek ki ben üç orgun e, kurucusu Bilmek ki onun da şöyle bir sözü olmuş. Yani bugün zaten bu Rio'daki mesele burası haber değil demiş asıl haber olan. Kutup bölgesinin e, tarihin en düşük seviyesine düşmesi buzulların bir o. ikincisi de evet. ABD'nin de e, bir eyalet dışında tüm eyaletlerde e, 35 dereceleri görmesi demiş sıcaklık olarak. Bu demiş mesele. <gülüyor> evet. Belki Bill McKeown'ın sözlerine ve bir de açılış konuşmasında 17 yaşında bir genç kızın Yeni Zelanda'dan Dünya liderlerini bir hayli şamalı bir yan, tabir bulamadım. Evet, ya. tokat atan diyecektim ama temsilcilere bir e, konuşması var, ondan da ses e, size dinletme fırsatımız olur. Ama ona dönmeden önce bu en önemli haberi şeyden de kısaca bahsedelim. İklim olayları var gücüyle devam ediyor. İşte senin Bill McKibben'ın dediğinden e, gayrı mesela e, orman yangınları da devam ediyor. Colorado'da ayrıca da Isle of Wight, meşhur Isle of Wight festivali Britanya'da çok ciddi kaosa yol açmış ama festivalin kendisi değil seller, sular seller. Hatta bir de haber okumuştuk ya Britanya'da İngiltere'nin büyük bir kısmında hem ...seller, sular gidiyor... ...hem de aynı zamanda kuraklık da ölçülüyor. 40 gündür ara vermeden yağan yağmurlara rağmen... ...kuraklık e, olduğu söyleniyor İngiltere'de. Acaba iklim değişikliğiyle... ...bir ilgisi var mı diye... ...bir başka çevre haberi de vereyim... ...Alberta'daki Tar sands denilen... ...o zift petrollerinden... ...bir hafta içinde... ...iki hafta içinde pardon... ...ikinci büyük kaza olmuş... ...akmış 230 bin litre... ...ham petrol... Yayılmış ortalığa ama ne yapalım Böyle olmuş Nairobi'de de e, Başkent Kenya'nın başkentinde bir mahallede Altı aslan görülmüş Sokaklarda Hepsini öldürmüşler Nairobi milli parkından kaçmışlar Neden acaba bilmiyorum yani Bir Koyun sürüsünü öldürdükten sonra Dinliyor aslanların Böyle bir e, Detay da var o haberde Üzülerek öldürmek zorunda kalmış <gülüyor> şehir sakinleri, mızraklarla. Kenya'nın da simgesidir bildiğim kadarıyla ama artık... Aslan mı? Hmm. Aslan olan olmayan pek çok yerin simgesi ama işte e, öyle bir durum var. Gerçeğinden de, sembolünden de korkulma durumu oluyor zaman evet, zaman. Zaten biraz azalmışlar. Evet. Christmas Adası'nda Noel Adası'nda da açıklarında da bir gemi batmış. Mültecilerle doluymuş. 110 kişi toplanmış. Fakat en az 90 kişinin daha kayıp olduğu ve bulunamayacağı tahmin ediyor. 3 ceset bulunabilmiş şimdiye kadar. Afganistan'da Taliban saldırısı olmuş. Karga Oteli'ne, Kabil Başkent Kabil yakınlarında büyük bir otele. Ölümcül bir silahlı çatışma En az iki ölü Şeyler de var Kadınların ve çocukların da bulunduğu Rehineler alınmış Çok büyük bir olay Devam etmekte olan bir olay Sonra 18'i e, Ellerinde tutuyorlar mı Tutmuyorlar mı bilmiyor ama 18'i sonradan e, Serbest bırakılmışlar o, Öyle devam eden bir haber var Günün belki de En kötü karşılanacak haberi de Moody kredilendirme, derecelendirme kuruluşu 15 bankayla mali kuruluşun, finans kuruluşunun kredilerini düşürmüş 15 büyük bankanın. Bank of America City Group Goldman Sachs, JP Morgan'da aralarında var. Notları düşürülmüş. İspanyol bankalarına da beklenenden az kurtarma sermayesi geliyormuş. Türkiye'den de Başbakan'dan, Rio'dan gelen bir konuşma var. Ne demiş? Ya bırakırlar, ya, ya bırakırlar, bırakırlar demiş. Tansu Çiller'in bir zamanki başka dönemin başbakanı Tansu Çiller de öyle bir laf etmişti. Başbakan Erdoğan'da. Bölücü terör örgütünün silah bırakması ön şart bırakırsa 2015'ten önce de netice almak mümkün olabilir demiş. Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Rousseffle. ile Rio Artı 20 zirvesine katılmış. Erdoğan onuruna sabah kahvaltısı var. Ne yedikleri bilmiyorum. Copacabana Oteli'nde Erdoğan ve gazetecilerin fotoğrafları var. Fakat Erdoğan... ...şeyden pek bahsetmemiş. Rio artı 20'de konuşulan... ...çevre meselelerinden... ...gençlerin durumundan filan... <gülüyor> ...terör örgütünden bahsetmiş... ...daha çok. Fransa liderini de Türkiye'ye... ...çağırmış. Bir o... Oh, ...haberimiz var. Bir de... ...şey ilginç... Hmm. New York Times'ın Amerikalı ve Arap resmi yetkililere dayandırdığı habere göre CIA Türkiye'nin güneyinde üstlenmiş Suriyeli muhaliflere silah herhalde para da sağlıyormuş. Böyle bir şey var. ile ilgili de bu tarz bir gelişme var. Ateşkes var mı yok mu bilinmiyor. Endişe verici bir durum. Oh, had safhada endişe verici bir durum devam ediyor. Günün ilginç haberlerinden İkisi de şu bu dün verdiğimiz etraflıca verdiğimiz haberin takibi pek çok gazetede yer almıyor artık. İstanbul Fatih'te polis tarafından otomobilinden indirilerek çocuk çocuğunun akrabalarının gözü önünde dövülen Ahmet Koca'ya olay sonrası gittiği ilk hastaneden rapor verilmediği ortaya çıkmış. Suç duyurusunda bulunan Koca'ya adli tıp tarafından basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralanma raporu verilmiş. Ama açığa alınan beş polisin şikayetiyle koca hakkında polise mukavemet ve hakaretten soruşturma açılmış. Ve en hoş tarafında haberin şaşırtıcı tarafında sona sakladım başlığı. Dayak atan beş polis bir tanığında videoyu aldığı telefonla. Ellerim yorulmuş. Beşer günlük sağlık raporu almışlar. Biraz fazla yorulmuş. 5 polis 5 günlük iş göremez raporu almış. Yani bir adam 5 polisi dövmüş şeklinde bir yorum yapılıyor. Ama Tangas'te pek inandırıcı. Hayır, görüntüleri Bulunmamış. de var zaten e, olayın. E, farklı bir metodu izlemiş eğer e, dövmüş de diyelim. Şey gibi rakip albao böyle dayak yer yer böyle sonradan e, son rauntta kazanır diye. Onun gibi mi acaba? Tam bir aslında aldatmaca gibi duruyor bana sorarsan. Ve Hayır ama aldatmacanın da böylesi bir... E... Yani ayrı bir şey. Yani Ziyapaşa. insanları zekalı yerine koymanın herhalde. E... O gerizekalı Gerçi her seferinde modern bir söyleyiş. Postmodern hatta. Halbuki asıl söyleyiş herkesi kör. Alemiz kör. Herkesi sersem mi sanırsın? Ziya Paşa. Evet. Erkibi evet. bendi. Ama devam ediyor. Dün de mesela veremediğimiz bir haber vardı. Askeri bir savcı e, bu e, kuyrukta beklemediği için bir şey almak için evrak için sıraya geçmesini söyleyen sıra numarası almasını söyleyen memur hakkında dava açmış ve onu sürüm sürüm süründürmüştü. Böyle şeyler de olabiliyor. Bana hakaret etti diyerek. Güvenliği de çağırmış çünkü savcı Esip gürleyince memur memur sonra işi bırakmak zorunda kalmış savcı dava için Diğer savcılar da arka çıkmışlar ona çünkü. Böyle bir durum. Evet. E, günün son büyük haberi Türkiye ile bitirmek istiyorsak. Yani burada polisin inandırıcılığı konusunda ciddi bir sorun bu. Mahkemenin de eğer böyle rapor veriyorsa adli tıp o da kötü 5 günlük iş göremez raporu alması beşinin de Polis Akademisi'nde başarısız olan 200 öğrencinin notu da gece yarısı operasyonuyla bilgisayarda değiştirilmiş. Bunun doğru olduğuna inanmıyorum ben. Sen inanıyor musun? Evet. Eyvah. Kemal Göktaş'ın haberi bu. Polis Akademisi'nde polis okulunda skandal diyor haber. İki öğretim üyesi de isyan etmiş. Eğitimi dinamitlediniz bu rezalet demiş. Başarısız notu verdiği 200 kadar öğrenci öğretmenlerin notlar bilgisayar sistemine girildikten sonra bir değerlendirme yöntemi değişikliğiyle başarılı sayılmış. 100 üzerinden 18 olarak 18 sınıfta kalan polis adayları gece yarısı operasyonuyla hepsi sınıfı geçmişler. Ee, Geçmiş olsun yakında sokakta karşılaşırız bu kişilerle. İnşallah karşılaşmayız. Diyelim hiç kimse karşılaşmasın Gece yarısı müdahalesiyle Başarısızları sınıf geçirdiniz E-posta göndermişler Profesör Mesut Er Yılmaz ve doçent Mehmet Arıcan Tebrikler 28 yıllık meslek Hayatımızda böyle rezalet görmedik Eğitime dinamit koydunuz Bizi değersizleştirdiniz Yeni nesil sizin eseriniz olacak Her şeyi Vatan için yaptığınıza kuşku yok Demişler ki ...önemli bir çağrı doğrusu... ...güvenlik devleti... ...içinde... Hayır yani Bu var. kadar masrafa ne gerek var? Polis akademisiydi, o suydu, bu suydu... ...bir sürü masraf bunlar. Ee, şeyi var, bunun uygulanmış başka yöntemleri... ...var tarihte. Güzel paramiliter... ...organizasyon kuruyorsunuz. Böyle bir eğitim sistemine falan gerek kalmıyor. İnsan hakları eğitimi verilmesiyle de... ...çok temayüz ediyordu bu kurum... Ee, ama bir başka problem de gene polis de bu şeyin haberiydi. Çok e, önemli bir habercilik bence Kemal Göktaş'ın Vatan Gazetesi'nde yaptığı bu habercilik. Bir de Adnan Keskin'in haberi var. Taraf Gazetesi'nde Beşir Atalay'ın 2 yıldır işkence davası açılmadı. Yani işkence sıfır tolerans hikayesi. O da gene Biziya Paşa meselesiydi. Ondan da bahsetmiş midik hatırlamıyorum. Bahsettik galiba. Bahsettik daha, değil mi? evet. evet. Adalet Bakanlığı verileri tekzip ediyormuş yalnız bu açıklamayı. 2010'da 755, 2011'de 842 işkenceye karşı dava açılmış. STK'lar da çok öfkeli. Beşir Atalay öf okusun deniyor. Cumhuriyet Halk Partili Rıza Türmen de insan Hakları Kurulu yasasına itiraz etmiş. Baştan sakat diye. Bir de şöyle bir şey de var. Bütün bu açılan davalar ve bir artış trendi de var orada bakarsanız... Ee... Şeye rağmen açılan davalar yani isken, artık işkence kavramında içi boşaltıldığı için örneğin karakola gittiğiniz zaman dayak yemeniz falan işkenceden sayılmıyor biliyorsunuz. Evet. Birçok durumda farklı şeyler oluyor. Bunlara rağmen artıyor. Evet yani günün sözü aslında bu dinamit meselesi olabilir. Eğitimi dinamitlediniz meselesi. Yalnız dinamitlenen sadece eğitim. Kalsa iyiydi herhalde ee, Gen Genelkurman başkanı da Kandil'e 3 şartla gireriz deyip Ne demişti? Uludere ee, ile ilgili yani Kandil'e hangi şartlarda girileceğini saymıştı Bu e, Önce e, şartlardan birincisinin ABD'nin ikna edilmesi olduğunu söylemişti İkincisinin muhtemel Ağır kayıplara karşı kamuoyunun hazırlıklı olması e, Gerektiğini söylemişti üçüncüsü de Uludere'de kaçakçılar için de teröristlerin olduğunu söylemiş ve askerler Yok, gelmeden şart olarak söylememişti ama onun konuşma ne? içinde bir yerde söylemişti onu da üçüncü şart neyse o üçüncü o şart önemli da önemli değil bu şartlarla önemliydi. çok ilgilenmeyelim ama Uludere olayıyla ilgili söyledikleri çok önemliydi şöyle demişti ben Habertürk Gazetesi'ne aktarayım Uludere'deki olaylarda 34 tutkun eforantlar tarafından bombalanarak öldürülmüştü özel kafirenin içinde silahlı teröristler olduğunu askerin olay yerine ulaştığı sırada silahların yok edildiğini söyledi ve ekledi yakında bütün gerçekler ortaya çıkacak şimdi baktığınız zaman ee, dün mesela biz ilk gördüğümüzde herhalde yarın bütün gazetelerin manşetinde görürüz bu haberi ee, bu ifadeyi diye düşünüyorduk ama öyle olmamış ya, yani ee, acaba başka bir haberin içinde verildiği için gözden mi kaçtı Birinci sayfada Öyle bir tek insan, vatanda görüyorum küçük Kandile 3 şartla Habertürk'te girilir. Habertürk'te de var birinci sayfada ama hep Kandile 3 şartla girilir altında. Bir tek tarafta Remzi ulu dereden bildirdiği BBP lideri Destici'nin özel görüşmesinden sızan bilgiler kapsamında bu diyor. ulu derelileri üzdü bu bilgiler. Mehmet Encü ile konuşmuş oraya ilk ben vardım silah değil. ...ceset topladık demiş. Ee, Özgür Gündem gazetesinin... E, ...birinci sayfasında var. E, Genel Kumay Başkanı Özel'in... ...robot katliamını meşrulaştırmak için... ...kafilenin içinde silahlı PKK'ların... ...olduğunu iddia ederek sarf etti. Biz ulaştığımızda silahlar toplanmıştı. Sözlerinin e, robot kızdırdı. ...kızdırdığı... ...söyleniyor. E, bu böyle devam ediyor. Evet yani ama başka gazetelerde e, yok. Bu, bu da... ...hakikaten aslında... Baktığınız tuhaf zaman, ve üzücü. Tuhaf ve üzücü bir de e, şu var yani yakında bütün gerçekler ortaya çıkacak e, sözü de aslında değerlendirilebilir. Çünkü bildiğim kadarıyla bütün o görüntüler şey tarafından izlendi Meclis komisyonları tarafından izlendi. Evet. Oldu söylenen görüntüler tam oldu söylenen görüntüler. Yakında her şey açığa çıkacak. Açık Gazete. Açık Radyo 94.9, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.30, tam 5 geçiyor şu anda. Ve biz tekrar konumuza dönelim. Günün, dünyanın en büyük iklim ee, Birleşmiş Milletler'in şimdiye kadar bütün tarihinde 1945'ten beri kurulduğundan beri yaptığı en büyük zirveymiş. İklim zirvesi değil tabii i̇klim bu. değil, hayır. En büyük. Birler yüz zirvesi. Evet. Yaptığı bütün en büyük Toplantıymış bu adı da iklim değil evet benim de dediğim yanlıştı yeryüzü zirvesi iklimi de şüphesiz birinci derecede içini ama onun dışındaki bütün diğer ekolojik <gülüyor> Dün problemleri de. işte Rio'da e, Körfez'de fırkateynler havada uçaklar işte yüzlerce binlerce e, on binlerce insan uçaklarla geliyor gidiyor falan İnanılmaz bir e, gazı emisyonuna da yol açtığı söylenebilir. <gülüyor> e, yani tek başına eminim hani çıkartılsa sene içinde bir yere konacak derecede de bir katkısı olmuştur. Doğrudan ve dolaylı etkilerini ve çıkan boş bir kağıt parçası onun adına da utanmadan istediğimiz gelecek e, diyorlar, diğer, ama e, hükümetler var. cevabını da kısmı olarak alıyorlar. Bir kere açılışta. Çarşamba günü 17 yaşındaki çevre aktivisti Brittany Trilford Yeni Zelanda'dan geliyor Wellington'dan ve yüzden fazla delegeyi ve devlet başkanını bilmiyorum şeyde var mıydı o sırada takip edemedim Erdoğan'da seyredenler arasında dinleyenler arasında var mıydı ve var idiyse de etkilendi mi ama çok etkileyici bir konuşma yapmış olduğuna şüphe yok. Rio artı 20 yeryüzü zirvesinde ve şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük Birleşmiş Milletler toplantısında ve o kız çocuğu Wellington'dan geliyor şöyle demiş Genel Sekreter bir Tenakutu diye de Yeni Zelanda'dan bir selam vererek ben 17 yaşındayım bir çocuğum ve şu anda bütün çocuklarım sizin çocuklarınızın Dünyanın 3 milyar çocuğu, demiş beni dünyanın yarısı olarak görün ve kalbimde ateşle, kafam karışık ve öfkeliyim dünyanın haline ve birlikte çalışmalıyız bir kolektif olarak gel hareket ettik ama zaman 72 saatiniz var çocuklarınızın geleceğini benim çocuklarımın benim çocuklarımın çocuklarımın geleceğini belirlemek için 72 saatiniz kaldı ve saati de şu anda başlatıyorum diyor. Tik tik tik tik tak tik tak diyor. Thank you Secretary General and leaders for the opportunity to address this plenary. Tinakoto from New Zealand. My name is Brittany Trilford. I'm 17 years old. I'm a child. Today, in this moment, I'm all children, your children, the world's three billion children. Think of me as half the world. I stand here with fire in my heart. I'm confused and angry at the state of the world. And I want us to work together now To change this. We are here today to solve the problems that we have caused as a collective, to Evet, bunu kolektif olarak çözmeye taahhüt etmiştik ama siz ve hükümetleriniz yoksulluğu azaltmayı Çevreyi sürdürülebilir kılmayı, iklim değişikliğiyle uğraşmayı, temiz su ve yiyecek güvenliği vermeyi, çok uluslu şirketler çevreye saygı göstermeyi, prodüksiyonların üretimlerini yeşilleştirmeye ve polüsyonu kirlenmeyi de şey yapmaya, düzeltmeye çalışacaklarına söz vermişlerdi ama olmuyor. Zaman tiktak gidiyor ve bitiyor bu zaman hızla. You have 72 hours to decide the fate of your children. My children. My children's children. And I start the clock now. Tick. Tick. Tick. We the next generation. Biz bundan sonraki Kuşak değişim istiyoruz, eylem istiyoruz çünkü ancak böyle bir şekilde geleceğimiz olabilir. Size güveniyoruz. Bundan sonraki 72 saat içinde bizim çıkarlarımızı bütün diğer çıkarların, özel çıkarların önüne çıkaracaksınız ve doğru şeyi yapacak cesarete sahip olacağınıza güveniyoruz. Ben burada geleceğim için savaşmaya geldim. Bunun için buradayım. Ve bugünkü konuşmayı da şununla bitirmek istiyorum. Sizin de kendiniz niye buradasınız bunu düşünmenizi istiyorum ve ne yapabileceğinizi. Burada eğer kendi durumunuzu yüzün, yüzünüzü mü kurtarmaya geldiniz yoksa bizi kurtarmaya mı? Or are you here to save us? Thank you. Evet. Bu son derece çarpıcı bir şey. 17 yaşında tik tik tik diye 300'den fazla kuruluşun Aa, aslında toplum kuruluşunun çatı kuruluşu. Onun üyelerinden biri de benim ve bir künye gibi bir şey veriyorlar. Böyle askerlerin kullandığı künye gibi metalik. Kızın göğsünde de o vardı. Ben benimkini torunuma beri vermiş durumdayım. Bendeki künyeyi onun sürdürmesi gerekiyor fakat baya e, ciddi bir durum olduğunu Şu anda demiş mesela daha sonra kendisiyle demokrasi nağda konuşmuşlar Brittany Telford'la e, Wellington'da kar yağıyor biliyor musunuz demiş. Geldiği yer Yeni Zelanda'da. Yalnız şöyle ufak ne var bunda tabi kış mevsimindeyiz. Güney, Güney Yarı, Küre. Yarı ne var bunda diye düşünüyor insan tabi. Sadece son 50 senede hiç kar yağmamıştı diyor. Evet e, zaten yani, yani çünkü... gençlerin düzenlemiş olduğu bu e, kitlesel e, terk etme, e, utandırma e, eylemi e, neden düzenlendiğine insan bu e, istediğimiz gelecek adını taşıyan aslında e, ağırsız utanmaz belgeye baktığı zaman daha iyi anlıyor. E, ben üşenmedim saydım. Yani oturdum saydım belgede kaç yerde bir, herhangi bir konu hakkında e, yeryüzüyle ilgili e, bir şeyler yapmaya yönelik bir taahhüt vardı. Gerçek anlamda diye. E, beş fiil görebildim. O şekilde. Hakikaten yapacağız diyen. E, geri kalan hepsi yapmayı düşünüyoruz. Yani yüzlerce böyle. işte yapmayı düşünüyoruz bile değil pardon. Teşvik Hı, eder. Teşvik eder. Destek. Destekler. Yani, bir mahkubun. Rio artı 20'nin inanılmaz derecede cansız bitkin bir şey toplantı olduğunu ve o 92'nin olağanüstü enerjisinin böyle formüllere dönüşmüş bir bürokratik yapıya tamamen bürokratlar şölenine döndüğünü söylüyor ve evet teşvik destekler gibi şeyler 148 defa geçiyormuş ve sadece 3 konuda yapacağız diye gerçekten bir şey yapmayı öneren bir durum varmış. Fakat böyle her konuda sallıyorlar, sahsaklıyorlar hemen hemen diyor. Fakat birdenbire bu yani bir şey Grüst'ün dergisinde de yazdığı yazda da bilmax gibi diyor ki birdenbire canlanı verdi ve gençlerin öncülüğünü yaptığı bir gösteri Occupy tarzı bir oturma grevine dönüştü diyor oturma gösterisine ve sonunda da topluca doğrudan demokrasi oylama yapıyorlar ve bu devasa yapının kompleks yapının 130'dan fazla kişi kapılarından camlı kapılarından çıkıp gittik diyor bir o kadar da bizim kadar da kameralar ve kayıt cihazları vardı diyor bu tabii benim de bizzat yaşamış olduğum bir olay olduğu için daha Aralık ayında, geçen yılın Aralık ayında üzerinden <gülüyor> çok fazla zaman geçmedi doğrusu. 7 ay filan. 7-8 ay. Ve e, yani oturduk işte orada diyor. Birleşmiş Milletler kurallarının tamamını çiğnedik bu gösteride diyor. İşte güvenlikçiler etrafımızda ve daha ilk tartışmalar çıktığı zaman hemen gelmişler. Birleşmiş Milletlerden izin yok böyle bir toplantıya ve hemen durmazsanız akreditasyonunuzu kaybedersiniz. Birleşmiş Milletlerin kendi polisi var biliyorsunuz içinde. Evet. Bilmez miyim bizzat kartımı onlara teslim ettim teslim ben. Teslim ettiniz değil mi? Kendi polisine ondan sonra da e, demişler ki akreditasyonunuz gider. Di olursunuz dolursunuz demişler. Bunu da tartıştık diyor insan mikrofonuyla denen yöntemle human mic diyorlar. Bu şu anlama geliyor bir daha Birleşmiş Milletler'in herhangi bir e, toplantısına e, girmekten de alıkonuluyorsunuz. Alıkonulabilirsiniz diye bir tehdit. E, yani yüksek ihtimalle fişleniyorsunuz evet. aslında alıkonuluyorsunuz anlamına geliyor. E, yani alıkonulabilirsiniz denmesinden ben onu evet. anlıyorum. E, ama tabii şöyle bir e, durum var. E, oradaki gençlerin de söylediği gibi ne faydası var ki bunu demişler. Yani birkaç dakika tartıştıktan sonra bunun bir tehdit mehdit olmadığını da düşündük ve zaten... Gelsek ne olacak demişler yani. Ve Bizzat sevilerek, e, isteyerek teslim ettik rozetlerimizi diyor, kimlik kartlarımızı ki... Ben de tamamen aynı büyük bir rahatlama olduğunu da anlatmıştım hatırlayacaksın yani. İnsan böyle e, bir... ...sırtından kocaman bir yük kalkmış gibi oluyor. Çünkü ondan sonra o... ...artık bir tam bir soytarılığa dönmüş olan... ...sahtekarlığa dönmüş olan... ...bir gösterinin parçası olmaktan çıkıyorsunuz o zaman. Ve herkes... ...gençti katılan... ...hemen hemen herkes diyor... ...Bilmachio bir tek kendisi herhalde... ...belli bir yaşın üstünde o 50 yaşlarında. Yani şeyi de söyleyebilirim ki... diyor ...belli bir yaşı geçtikten sonra... ...taş bir zeminde... Üç saat oturmak, sanıldığı kadar eğlenceli bir iş değil diyor. Bunu aynen <gülüyor> yaşamış biri olarak, hem de bilmak gibinden epey daha büyük biri yaşı. çok net biliyorum insanın dizleri çalışmaz o, kilitleniyor yani korkmuş bir şey. <gülüyor> oturmak gençler yapabiliyor o işi, ama yürüdük bizim istediğimiz gelecek bu değil demişler. Yani bu gelecek. Kim boş bir gelecek ister ki zaten hani? Bulutlarla ve karbonla dolu, kömürle dolu bir gelecek. Ee, yani sanki e, aynı zamanda da bu geleceğin başka bir anlamı da vardı diyor Bill McKibben. Yani Birleşmiş Milletler'in o işlem sürecinde oturup sanki bir yere gidiliyormuş gibi, bir gemi yol alıyormuş gibi diyor. Kopenhag'daki başarısızlıktan sonra insanlar hüzünlü ve işte güçsüz güçleri elinden alınmış hissediyorlardı. Halbuki şimdi insanlar artık öfkeli, çıldırmış vaziyetteler. Yani sedden mede dönüştü diye bir kelime oyunu yapmış orada yüzünden. Öfkeye dönüşen bir şey var. Öfkelenin diyor ya yani gerçek dünyaya bir çıkış aslında. Bilmak gibi daha bir Birkaç gün önce Heybelada'da beraberdik kendisiyle ve bu toplantıda, oradaki çok önemli bir toplantıydı aslında. Ee, Heybelada'daki Patrikli'nin de yardımıyla Hemşire Üniversitesi'nin düzenlediği büyük bir iklim toplantısıydı ve çevre. Sürdürülebilir çevre. Fakat orada bile hemen ben gidip şimdi Rio'da da eyleme gitme arzusu içindeyim demişti. İşte onu da gerçekleştirmiş durumda. Yani konuş konuş nereye kadar diyordu. Ve ilk Rio yani eğer bu bizim aslında gerçek dünyaya gitmemiz lazım diyor. Halk şeyine de gitmişler işte. Halk şeyine zirvesine, halkın zirvesi diyorlar o toplantıya. Tıpkı bizim de dördünde o parkta buluştuğumuz gibi olmuş. Ve eğer politik dinamiği değiştireceksek, e, uluslararası görüşmelerde herhangi bir anlam ifade edecekse biz asıl sokakta değiştirmek zorundayız. İlk Rio konferansı büyük bir enerji sıçraması. Müzik, sanat, umut vardı. Ama o parlama gözlerimizi şeyin boşluğuna Verilen vaatlerin içi boşluğuna bizi kör etti diyor. Oysa bu toplantımız, buradaki toplantı yani Birleşmiş Milletler'in toplantısı yavanlığın ta kendisiydi diyor. Dünya liderleri böyle vızıldıyorlar. Konuşmalar attırıyorlar kimsenin dinlemediği. Ve tahtalarda, duvarlardaki şeyde <gülüyor> ilginç şeyler varmış. Flyer'lar. Posterler, pankartlar Pankartlar posterler. Bir tanesi Ekovision Turkey 2050 diyormuş Türkiye Ekovizyon Türkiye 2050 ee, Şeyi Eko... 2050'ye bir... dair bir Ekovizyonu varmış Türkiye'nin Ama bütün dünya rekorlarını da Her açıdan tersine dünya rekorlarını Kırdığı bir ülke 132 ülke arasında 109'unculuğa Düşen Ciddiye almıyorduk zaten herhalde o posteri duvardaki Eko hayır 2050'yi. <gülüyor> ama yani bu ne küstahlık ya. Yani bir yandan böyle şeyler var. Biyolo bütün i̇şte biyolojik çeşitliliği yok aslında, ediyorsun. O gençlerin aslında orayı terk etmesinin sebebi de bu gibi şeyler. Ee, orada bunlar bu gibi e, davranışlar e, aksine kabul görüyor. Bekleniyor. Devletler arasında bu. Mesele bu şekilde. E, yani. Evet. Ekovizyon Türkiye 2050 ya da başka bir proje. insan temelli ...bir sürdürülebilirlik... ...ama hangi metodolojiyle... ...ontopsikolojik... ...bu da hoşmuş doğrusu... ...ontopsikolojik metodolojiyle... ...insan kaynaklı sürdürülebilirlik... ...neyse bir zamanlar böyle... ...arı kovanı gibi uğuldu... ...diyen salonlar... ...yarı boş ve haber... ...herhangi bir haber peşinde koşan... ...gazeteciler var ve bulamıyorlar... diyor fakat işte bu arka plan üzerinde gerçekliği bütün bu iflas eden sürecin çok daha parlak bir şekilde gözleri önüne seriliyordu insanın diyor. Yani çoğu çoğu zamanda gördüğümüz gibi genç insanlar gayet nazikçe ki barca gösteriyorlar. A birleşmiş milletlerin birleşmiş milletler çıplak. Üstünde hiçbir şey yok ve perdenin arkasında Sadece bir takım küçücük insanlar var. Ee, hiçbir şey de yapacak halleri yok. Cılızlar ve acizler. Çünkü şirketlerin gücü hükümetlerini tamamen teslim almış. Şöyle bitiyor bir McKibben'ın yazısı. Hillary Clinton yarın bir konuşma yapacakmış burada diyor. Ama zaten genç insanlar söylenecek şeyi konuşulacak her şeyi. Bu hafta e, akşam üzeri konuştular bile diyor. Evet böyle işte bu Rio soytarılığı, palyaçoluğu artık birisinin kral çıplak demesi zamanı gelmişti. Ee, bitti. Bir, tabii şey var hani biz bunları söylerken e, kapsamlı adım atımından bahsederken yapılan başka bazı adımlar var Rio'da. Belki bir programda siz belki açık yeşilde mi dile getirirsiniz bilmiyorum. E, alt toplantılarda işte e, kalkınma bankalarının şehirlerde toplu taşımaya öncelik vereceği işte şu kadar kredi ayıracağı falan gibi adımlar var ama bunun için bu adımların atılması için dünyanın en büyük Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin yapılmasına ne gerek vardı diye insan evet. düşünüyor. E, madem e, sadece onu yapacaktınız başka bir şey de yapabilirdiniz. Evet yani pazartesi günü tabii e, çeşitli e, yönleriyle ele alacağız. Toplantı da bitmiş olacak e, ve e, Birçok yönüne değinme fırsatımız da olur. Dediğin gibi açık yeşil içinde de tekrar Ümit Şahin'le birlikte de ele alma fırsatı bulacağız. Ama bundan tam 20 sene önce 92'de Severn Suzuki'nin 12 yaşında David Suzuki'nin de kızı Kanadalı gelip bir 3 arkadaşıyla beraber 12 yaşında dünya liderlerine yaptığı bir konuşma vardı. O da şimdi 32 yaşında. ...genç bir kadın... ...iki çocuklu bir kadın tekrar oradaymış ve... ...onunla yapılan konuşmada da diyor ki... yani tamamen... E, ...günlerdir bizim konuştuğumuz şeyleri... ...genç bir kadın olarak... Da ...çok iyi söylüyor... ...bütün bunlar aslında... ...demokrasinin... Ve ...demokrasi... ...iyi çiğneyerek oldu... Yani ...demokrasi tam bir krizde diyor... ...bedeli demokrasi oldu diyor ve kri, demokrasi krizi aslında bunu konuşmaya geldim diyor yani halkların insanların ne istediğini anlayıp ona göre hareket etmektense e, ve bizi haysiyetli bir şekilde ileriye götürmektense tamamen şirketlerin başka güç merkezlerinin emrinde çalışıyorlar demiş ve bilimi kapatmaya yok saymaya çalışıyorlar demiş bunu da tam e, Galileo'nun kapatılmasının Yıl dönümünde kaçıncı oluyor bilmiyorum 1688'den beri söylemiş. 9 yaşında kurmuş derneği arkadaşlarıyla beraber ECO diye Environmental Children's Organization. 9'dan bahsediyorum 20 sene önce. Ve kendi paralarını toplamışlar. 8000 kilometre yol almışlar. Tabi analarından babalarından ve başka şeylerden. Ve gitmişler. Şimdi de orada ne varsa bu gençlerde. Evet, şimdi de bir şeye geçelim. Bizim Ashley Click, bağımsız gazeteci Ashley Click, bizim için zaman zaman mülakatlar gerçekleştiriyor. Şimdi de Suriye'de Suriyeli. Bir, İstanbul'da yaşayan bir Suriyeli muhalifle yaptığı mülakatı dinleyeceğiz. 5 dakikalık bir konuşma ona kulak verelim. Evet açık radyo brosu, açık gazete ve zaman zaman yaptığımız gibi özellikle de mülteciler gününü yeni geçirmişken mültecilerle bağımsız gazeteci Ashley Click'in bize yapıp yolladığı küçük mülakatlardan ikincisini sunacağız şimdi. Bu Halid diye bir Suriyeli mülteciyle yapılmış bir mülakat. Eve geldiği zaman Halid hemen bilgisayarını açıyor. 27 yaşında kendisi İstanbul varoşlarında bir sessiz sakin yerlerinde birkaç yıldan beri yaşamakta ama asıl memleketi Suriye Suriye'de Humuslu Halit İstanbul'da katılmış başkaldırı isyana ve ondan sonra da yaralanmış Suriyeli vatandaşlarıyla da oturmuş yerel hastanede fakat bütün bu yaptıklarını yeterli bulmuyor başka şeyler de yapmam gerekir diye düşünüyormuş onun için de evde akşamları geceleri memleketinden bombalanmış şehirlerin videolarını dinliyor YouTube'dan ve e, yaralanmış çocukları ve arada da aklına gelen şeylerden birisi bir silah kapıp e, tekrar ülkesine dönmek ve mücadeleye katılmak. Şimdi Halid ile Ashley Klik'in yapmış olduğu bu küçük mülakatı dinletiyoruz. We are eat, eating news every day, eating news. Do you know? Every day. Her gün haber yiyoruz, teacher, haber yiyoruz, anlıyor like musun? Her phone, gün. 6'dan sonra eve geliyorum, bir şeyler yiyorum so, ve o gün Suriye'de neler oldu, bittiğine ilişkin araştırma and, yapmaya and girişiyorum. At, uh, We don't do anything. Do you know? 12'ye kadar bir şey yapmıyoruz. İşten sonra evden çıkmıyoruz biliyor musun? Evde kalıp birbirimizle konuşuyoruz. Ne yapabiliriz? Şehirlerimizde neler olup bitiyor? Humus'ta, İdlib'de, diğer şehirlerde ne oldu anladın mı? Bu ne zaman bitecek? <gülüyor> Bir yıl önce günde belki beş dakika haber izlerdik. Bazı günler hiç haber izlemezdik ancak bu protestolar başladığında her gün izle dur artık. aydan sonra çok fena olduk. 24 saat boyunca haber sadece haber. Ama artık normal bu. Her gün haber izlemek başka hiçbir şey yok. Haber, haber, haber. Düşünüp duruyoruz. Ne olacak ailene, ülkene? Bak, duyuyor musun? Suriyedeki insanlar haber işte. Look, do you hear? the news, the people in Syria. Look, look at this. Some boy, a small boy. Bak, bu YouTube'da işte bir çocuk, küçük bir çocuk. Bak, bak, Buradan buraya, buradan vurmuşlar işte, Buradan çıkmış Do It's very hard. Zor. Hakikaten çok zor. Anlıyor musun? Ama alıştık. Haber izlemeye alıştık. Normalde burada mutluyum. Normal durumda mutluyum ama böyle durumlarda burada çok kötü hissediyorum kendimi. Çünkü Suriye'de olmam gerektiğini hissediyorum. Belki orada burada olduğundan daha faydalı olurum. Ama çünkü burada olduğumda e, yardımcı olamıyorum. Yapmam gerekeni yapamıyorum. Bazen haberleri, videoları Beşir al tarafından öldürülen insanlara neler olduğunu izlerken karar veriyorum. Tamam, yarın geri gidiyorum artık diyorum. Bir gün sonra düşünmeye başlıyorum. Suriye'ye geri gitsem oradaki insanlar için ne yapabilirim? Silah kullanmayı bilmiyorum. Daha önce hiç orduya girmedim. ...elime silah bile almadım. Silahları sevmiyorum. Silahlardan korkuyorum anlıyor musun? Ama o anlarda... ...daha kuvvetli olacağım. Ülkem için bir şeyler yapacağım... ...diye düşünüyorum. Bazen... ...ağlamaya başladığımda... ...bunları düşünüyorum. Ama yapamıyorsun. Maybe you can Tek yapabildiğin protesto, protesto etmek sadece protesto etmek. Ve you, kendini öfkeli hissettiğinde protesto, protesto okay. etmek. Sadece Just çığlık atmak. Like Doğru mu çığlık screaming, atmak? Screaming, sadece screaming. bağır, bağır, bağır. Belki birisi bizi duyar. Uh, belki us, böylece bizim için bir şeyler yapmaya karar verir. Like that. Ashley Click'in <Gülüyor> açık radyo için Suriyeli mülteci ile yaptığı mülakatı dinledik açgaste Seyyar'e Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, çok iyiyiz. So yanlış sordum, bir dakika, pardon. Yok, hayır, hayır. <gülüyor> bekliyorduk ve ona göre e, gayet iyi olduğumuzu da söyleyelim. Gene bir e, dibeç dolayı oldu şeyde, Birleşmiş Milletler'de. Bir 130 kadar genç terk ettiler toplantıyı, Rio Artı 20'yi. Gayet evet. iyi, iyi hissediyoruz kendimizi bir takım aksiyonlar oluyor dünyada da maalesef işte Türkiye'de bazen bunları daha belki çarpıcı bir biçimde görmek gerekiyor. Evet istediğimiz gelecek di, satın alınmış gelecek oldu bu demişler ve gitmişler büyük şirketler tarafından Birleşmiş Milletler de şey demiş ona ama bir daha giremezsiniz toplantılara, ah çok üzüldük demişler ve gitmişler. Ve e, tabii bu arada hani bütün bu hani Türkiye aslında bu dünya çapındaki gelişmelerden ne kadar uzak kalıyor kendi kamuoyunda kendi gündeminde insanların kendi günlük hayatlarında gençlerin hayatlarında ben uzak kaldıklarını düşünmüyorum belki gençlere yönelik tutuklamalarda işte gençlerin e, bu kadar ciddi şekilde üniversitelerde e, üniversitelerin dışında işte bir e, herhangi bir aktivizm belirtisi sergilemeye çalıştıkları zaman maruz kaldıkları baskının Devletin hoşuna gitmeyen aktivizm yani. Çünkü işte bir yandan işte Çankaya yemeğe de davet ediliyorlar. Cumhurbaşkanı mesela gençlerle çok daha içli dışlı. Ama belli gençlerle. Evet. <gülüyor> Veya işte gençleri bir anlamda tavlamaya yönelik diyelim tırnak içinde. Işte çok ciddi siyasette bir çaba var. işte Twitter mesajlar yollanıyor. Facebook bilmem ne yani eski politikacıların böyle bir şeyin içinde olması yeni teknolojinin eskiden düşünülemezdi ama işte Türkiye'de tabii ki işte istenilen tip genç olmak zorundasınız. Eğer e, hani devletin bir şekilde üstüne ezip basıp geçeceği birisi olmak istemiyorsanız onun için yani Türkiye'de gençlere de işte dediğim gibi belki bu e, hınç, kızgınlık adeta neredeyse bundan kaynaklanıyor korkulan bir şey çünkü gençlikte tarihin her döneminde de böyle olmuş zaten. Gençlik hareketleri çok şeyi değiştirmiş. Ve e, Arap Baharı'nın bu anlamda tekrar söylüyorum. E, herhangi yani işte Arap Baharı kışa döndü yok bilmem ne. işte şöyle de böyle de işte Mısır'da askeri darbe oluyor falan. Derin yorumlar yapabilir insanlar yapılabilir. Ama geriye dönüp bakıldığında bence bundan bir 20 yıl sonra 30 yıl sonra... Bir 50 yıl sonra Arap Baharı'ndan bir Fransız devrimi gibi söz ediliyor olacak yani Fransız devriminin kendine bakıp olayları okuduğumuzda o an o yıllarda olanlardan çok etkisi ve o içindeki tohum fikirdir önemli olan. Dünya tarihinde bence. Ve e, Arap Baharı da öyle bir şey aslında. Ayrıca da tabii e, yani gerek Okupa gerekse Mısır. Evet, ki, evet, değil, evet. Onların hepsi geride gelecekler. Hiçbir zaman e, artık cinin şişeden Aynen. çıktığı konusunda en ufak bir tereddüdümüz olmamalı bence. Naçizane böyle düşünüyorum. Evet. Geri geleceği başka biçimler altında olacaktır. Ama de, senin dediğin gibi eğer vakit olursa yani... Dünya bildiğimiz dünya kalacak olursa 50 yıl sonra evet dönüp devrim diye bakacaklar. Evet, Kesinlikle. aynen öyle. Yani e, farklı biçimlerde alacak da bu arada çok doğru bir laf. Çünkü illa e, içinde gene iyi şeyler, e, biçimler alması gerekmiyor. E, aynı zamanda işte daha mesela milliyetçi tandanslarla ortaya çıkabilir bu şeyler. Arap baharı arayışları diyelim içindeki onun, o embriyonik böyle u, ufak o şey e, diyelim ki ruh e, farklı şekillerde kendini düşe vurabilir. Ve bence Türkiye'de acıklı bir şekilde e, bir e, bu... Özellikle Kürt gençler arasında tabii bundan bunun nasıl bir şekilde alacağından düşünüyor olmak lazım. Çünkü zaten duygusal bir kopuştan hep bahsediliyordu çocuklar ve gençlere yönelik Kürtler arasında. Ee, çok enteresan mesela bir anısı vardı işte bir şeyin insan hakları savunucusunun. Kendisi uzun yıllardır işte İnsan Hakları Derneği'nde aktif biri. Hı hı. E, ve öyle bir şey merkezde de yaşamıyor diyelim bir e, Diyarbakır'da değil veya vanda değil veya öyle bir hani merkez ilk de yaşamıyor e, bir anlamda e, çok daha e, karışık dengelerin, etnik dengelerin çok daha e, hani belli bir etnik grubun özellikle dominant olmadığı bir yerde veya bir politik açıdan da daha içine kapalı bir şehirde yaşıyordu ee, orada işte bir baz istasyonunun kurulması sırasında işte bir Kürt Gençliği'nin daha çok yaşadığı bir mahallede olay çıkıyor ve işte polise taşlar atılıyor bilmem ne falan filan vesaire o sırada olayları yatıştırmak için bu yaşlı başlı çok beyefendi çok bir hani kendisi de şey hakikaten iki dizem çekilecek bir beyefendi durdurmak istiyor olayları yani insan hakları hareketin içinde yani o çocukların yaşını ikiye katlayacak zamandır bulunmuş biri Hı -hı. Ee, ve e, kendine kafasına taşlıyor bu sıradan ki herkes onu tanıyor vesaire falan filan ama e, çok da kaza bir şekilde onun da kafasına küt diye o taş geliyor ve o e, Bizim, e, benim de içinde bulunduğum bir organizasyonun Van'da düzenlemeye çalıştığı bir toplantıdan sonraydı ve toplantıda biz Kürtçe tercüme sağlamayı unutmuştuk yani aklımıza gelmedi üstelik de toplantıyı düzenleyenlerin kendisi de Kürttü daha çok ama onların da aklına gelmemiş diğer bakıştan falan geliyorlardı yani böyle bir şey, bir açık nokta diyelim. Kötü bir niyet de yok. Çünkü çok büyük bir toplantı olmayacaktı. Biraz öyle gayri resmi bir şeydi falan. Ama ciddi bir sıkıntı yaşandı. Toplantının neredeyse yarım günü bununla ilgili tartışmalarla geçti. Siz ne kadar düşüncesizsiniz, ne kadar ayrımcısınız vesaire gibi. Yani başka bir damar ortaya çıkmıştı. O toplantıya katılan gençler çok sert tepki vermişti. Şimdiki o bir anlamda... İktidarlara isyanın, düzene isyanın, farklı kendinin ifade biçimleri de olabilir Türkiye'de. Ee, eğer hani e, bir anlamda bunu e, BDP'den Sabah Güncel'de New York Times'a yazmıştı bir Arap Baharı. O daha çok hani BDP siyasi ekseni hareket e, çevresinde toplanmış bir şeyden ee, bahsediyordu bir Arap Baharı Örgütlenmesi gençler arasında Türk gençler arasında bundan bahsediyordu Olabilir bir, bir anlamda uyarıyordu ee, Fakat e, Tabi BDP'den de Bağımsız için aslında şu anki siyasi e, Oradaki Hareketlerin her şeye tepki şeklinde Bir şey de çıkabilir ortaya ve elbette ki yani bunu egemen oradaki politik güçler kendi aralarında paylaşmaya veya işte bastırıp ya da kendi tarafına çekmeye çalışacaktır. Ama zaten böyle bir şey, bir e, dalgalanma da var. Ve Türkiye'ye de belki son işte bir e, hamleyle, Leyla Zana'nın açıklamalarıyla e, durdurulmaya çalışılan aslında böyle bir dalgalanmanın... E, ...ve son barış çabalarıyla diyelim... ...böyle bir şeyin ortaya çıkması... Ee, ...belki bayzanin çabalarının altında da... Bir, ...biraz bu var... Ee, ...bu Arap Baharı etkisinin... ...bölgeye sadece gençler arasında değil tabi aslında... ...yani bütün hani halk arasında... ...çünkü Azeri Irak'ta da ciddi bir aslında... ...muhalif hareket... E, ...birçok bir halkı elde ediyor... Ee, bu e, özgürlüğü ile ilgili mesela elde edilen kazanımlardan bahsetmiştim Türkiye e, geriye giderken <gülüyor> Kuzey Irak'ta ya yani elbette ki orada çok ciddi sıkıntılar da var ifade özgürlüğüyle ilgili e, ama mesela Gorani hareketinin de mesela orada giderek güçlendiğinden bahsediliyor uzmanlık konum olmadığı için fazla içine girmiyorum söyleyecek çok şeyim yok ama bir şeyler oluyor yani bölgede bunun e, ...Türkiye genelindeki bölgede... ...Türkiye çok yanlış okuyor tabi... ...hala işte... ...real politik paradigmalarıyla... Işte ...kamuoyunda tartışıldığı zaman... ...tamamen... E, ...bir olay... E, ...eski böyle askeri... ...aslında askeri vesayeti gerek yok... ...zaten o bakış açısı hala orada... ...gene aynı yorumcular konuşuyorlar... ...işte e, bir anda... Bir de benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi son günlerde PKK'ya yönelik daha çok birdenbire yabancı bir örgüt, bir dış kaynak tamamen haline geldi. Şu sürekli işte Suriye bağlantısı işte zaten işte PKK içindekilerin yarısından fazlası kimileri diyor yarısından fazlasına kadar çıkan rakamlar veriyorlar. Türkiye vatandaşı değil. Evet dün de biz de aynı konuda konuştuk. E Birazcık kaygılı bir şekilde bu konunun üzerinde durmuştuk yani meseleyi şimdi Türk e, Suriye ilişkileri üzerinde ve hatta bir çıkış bir, noktası bir, Türkiye değilmiş gibi. Sadece. Evet ve bir evet. çeşit e, Suriye'ye de müdahaleyi de içerecek bir gelecek gibi gördük ve endişeyle yorumladık bunu da. Valla hani sırıya gelecek bir müdahaleyi bilemiyorum yani ihtimalleri ihtimal yani. vesaire ihtimaller olabilir yani her şey olabilir hı hı. fakat şu noktada bir de psikolojik boyutu var bu işin. Kamuoyunda oyunda da bizden beri zaten hani dış kaynaklar, dış düşmanlar bilmem ne zaten bu çok yatkın bir algı var yıllarca biz çok kısa bir zaman öncesine kadar bütün Türkiye bütün Türkiye'nin düşman ülkelerle çevrili olduğunu düşünüyorduk. Böyle büyüdük bunu öğrenerek yaşadık Belki e, ya yani hala e, yeni nesiller e, ilk okula giden bugün çocuklar işte İngilizler bilmem neler şunlar bunlar Ve düşmanlık şeyleriyle geliyorlar e, Bilgileriyle geliyorlar e, Bunu bizzat kendimde yaşıyorum kendi oğlumda e, Onun için bir kere zaten buna çok yakın bir Zaten yatkın bir kamuoyunun zemini var ee, bizden bile bu işi biz de, e, böyle algılamaya başladığımız zaman işte zaten e, bu e, Enfa Ahmet Koca olayında e, evet. Fatih'te tam bir sıradan vatandaşım. Yani bu kadar olur. E, sadece işte zaten polis hani gıcık kalmış belli tipinden bilmem nesinden kendini vazife çıkarmış. Ve ondan sonra bir de üstüne Kürtçe konuşunca e, dayak yemiş işte hepimizin de gördüğü Görmediyse muhakkak görmesi gereken görüntülerde. Evet Ahmet Koca 22 yaşında bir hasta yetiştirmeye çalışan daha doğrusu bir hamile kadını hastaneye yetiştirmeye çalışırken ters yönden geldiğini iddia ediyor polislerinde. Yani her şey orada hiçbir tutar taraf yok, yok tabii yani evet. aslında. Yani Ondan sonra işte ben askerim diyor falan böyle yazık ondan sonra Evet. Bir de asker polis kutuplaşması da oldu. Toplumsal olarak ne kadar şirayet etmiş insanlara yani hani kimliğimi getirin bilmem ne yok yani orada geçen diyaloglar da zaten aslında ibret verici daha önce yani dayak başlamadan önce fakat bir de üstüne küçük bir şeyi sen teröristsin diye dayak yiyor olması bence hakikaten çok feci şeyler yaşıyoruz ama. ...yılın olaylarından bir tanesi belki. ...günlerce bunun üstüne konuşulması lazım... ...kimin dayak yemesinden bahsediyorsun... Ya ...ahmet ko kocanın... Evet. ...dayak yemesinden... Tabii. ...yanılıyorsun aslında... ...bugünkü Vatan <gülüyor> evet. Gazetesi'ni gördün mü bilmiyorum... ...hayır... Evet. ...nasıl bir şey... Ee, ...dayak atan 5 polis... ...senin dediğin... beşer günlük sağlık raporu almış... ve ...5 <gülüyor> polis... ...5 günlük iş göremez raporu almış dayak yiyense havasını aldı diyor yani son gelişme bu aslında günlerce konuşulması gereken dediğin onun için hemen ben de bunu getirdim ya daha, bunu. E, aslında Ahmet Koca'nın e, hani Türkçe konuştuğu için dayak yedi ilk başta belli değildi e, ilk başta tamam evet, hani tamamen strada vatandaşının tabi dayak yemiş olduğu gibi bir e, durum izlenimi vardı ee, ve ondan sonra hani ben Melih'in tavrında nasıl bir değişiklik oldu açıkçası çok merak ettim çünkü tam o açıklamaları işte Haber Türk'te yaptığı andan itibaren hani e, bir anlamda yani o kırılma noktasına tanık oldum tam Haber Türk'ü çünkü bu Türkçe e, konuştuğunu. Ve anında tabii ki yani haber yorumlarında falan işte bu adam daha Kemis'e şey de benzemiyor. zaten hemen işte şey öyle ee... mi? Ben onları görmedim. Evet evet evet evet. Ama Vatandaş ben yorumunda. ilk açıklamasını seyrettiğimde gözünde morluğu net olarak görünüyordu. Ya böyle bir şey zaten hani şey, şimdi hayır, <gülüyor> ilk baştaki şey işte o an o açıklamayı yapana kadar ki olan yorumlar hani bir şok olma ve gerçekten de hani vatandaşın genelde. Yani bütün dünyada olan güvenlik güçlerine karşı bir haklı şüphesi vardır. Ee, çünkü dünyanın birçok yerinde böyle bu kadar sertlikte olmasa bile çeşit çeşit olaylar yaşanıyor. Bir şüpheyle yaklaşılır ee, polise vesaire. Polisini çok seviyorum diyen bir toplum genelde işte Türkiye dışında yapılmaya çalışılmıyor. Yani bu kadar tabii. Evet. <gülüyor> Sadece evet. bir şey değil ve ama yani burada yani o canlanmaya başlamıştı. Onun ifadeleri vardı. Yani bu adam nasıl böyle dayak yer? Bu nasıl yapılır? İnanamıyorum. Yani bir şok hali vardı. Televizyonların verilişinde de öyle bir yaklaşım vardı. Yani birinci haberdi ve nasıl bu olabilir? Nasıl yapılabilir? Şok olduk. Böyle söylüyorlardı. Ha, halbuki tek verir. fark çok olaydan görüntü olmasaydı. Yani. Evet onu da üzerinde evet. de konuşma fırsatı. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Ee, ya, o görüntü evet. olmasaydı bu tamamen güme gitme, giderdi dedi dün Mahir mesela ki aklıydı bence. Evet aynen öyle yani e, aslında e, sadece gö yani, görüntüler çok çok önemli. Fakat görüntülerin gerçekliğini dahi sorgulamaya başlıyoruz işte. Ee, ve yani işte bu adam dayak yemiş gözükmüyor ya da bilmem ne falan yani o kadar ayam beğen bir ki işte Cüneyt Özdemir'e çıkmıştı e, Ahmet Koca mesela o akşamüstü e, ve e, Cüneyt Özdemir de yani işte içmiş miydiniz şöyle mi yapmışsınız böyle mi yapmışsınız falan işte e, işte bir şey yapmış olsanız bile yani e, o kadar bir meşhurlaştırma çabası sanki. Ya hay ya ya bir bir bu beş tabii ki Cüneyt Özdem böyle yapmaya çalışmıyor kendi kafasında belli ki beşine bir kar programında ama bir, bir toplumun içine öyle bir sinmiş ki bu şey hani bilinçli olarak bu yapılmasa bile ya yani içki de içmiş olabilir her şey olabilir yani bunun dile getirilmesi bile komik yani sende de bir şey var mıydı'nın böyle adeta aklamak için iyi niyetle dahi. E, yapılıyor olması hani e, seyirciler orada Cüneyt Özdemir'in belli ki yapmaya çalıştı. Bakın bu adam aslında ya yani hiçbir şey yok falan bunu göstermek ama e, Öz Özdemir'in kendisi de ve bu toplumun kendisi de ya ne yaptın ki ne yanlış yaptın ki başına bu geldi evet. bu, bu düşünce içinde e, bu biliniyor e, o, onun için ve, ve hepimiz bu beklenti içindeyiz aslında bir e, toplum olarak büyük çoğunluğumuz diyelim ee, demek ki. Böyle bir ön yargı var. Ee, Amerika'da ben işte Rodney King olayına benzettim. 1991'de işte çok feci şekilde dayak yiyen ve tamamen aynı aslında yani olay neredeyse. Görüntülerin çekilişi. Evet, aynen. Evet. Ee, Los Angeles'ta e, e, çok feci bir dayak yemişti Rodney King. Ve Rodney King e, daha önceden e, işte şeyden e, öyle hısızlıktan hüküm giymiş bir e, siyahi vatandaşımız yani şimdi öyle e, vatandaşımız yani dünya vatandaşımız oluyor bu arada e, ve e, orada olay esnasında işte basket maçını falan filan seyretmişler arkadaşlarıyla çıkmışlar ve içkililer yani bir yasal limitin altında e, Rodney King'in o sırada sonra te, test yapıldığında fakat sonuçta içki içmişler vesaire ve Rodney King işte şey yapıyor yani polisle de alay ediyor gülüyor böyle ha falan filan vaziyetinde. E, öyle bir şey durum. Ve Rodney King'in uğradığı haksızlık, haksızlık olarak bu bunu Los Angeles ve Amerika'da bu hissedildi ki o, o, o polis memurlarından bazıları işte dört polis mahkumu şey, şey yargılanmıştı. Üçü beraat ettiği zaman müthiş isyanlar çıktı. Los Angeles'ta işte. Yüz binlerce kişi evet sokağa dökülmüştü. Ki yani me, me, orada da medyada e, baya Rodney King hakkında tuhaf haberler de çıkartılmıştı. Evet şimdi mahiratlar. İşte uyuşturucu kullanıyordu vesaire falan filan gibi. Orada da öyle bir e, bias vardı yani sanki. Elbette vardı ama her Rodney King'in de baktığınız zaman... İşte işte eskiden sicilinde sabkı var, bilmem ne var falan vesaire. Yani kimse bunları ama bir anlamda tamam haberler çıktı o dönemde vesaire bunu karşı gidip bakınca görüyoruz ama bu adalet duygusuna engel olmadı oradaki Amerika'daki gene evet. de yani insan halkın galeana gelmesine engel olmadı evet. polise karşı ciddi bir o or orada işte yani siz bu devlete karşı siz nasıl bunu yaparsınız yani nasıl beraat ettirebilirsiniz diye. Ee, bir isyan oldu orada Rodney King'i de aşan çok sembolik farklı bir ayaklanma vardı ya Türkiye'de elbette ki yani ne olacak biz hepimiz aslında biliyoruz ve içimize de sindiriyoruz maalesef bu polis memurları işte şimdi acı bir süre sonra işte King olayında bilmenle mesade övünçle fotoğraf çektirenlerin işte Ya da e, enteresan işler yapan polis memurlarının terfi aldığı gibi onlar da büyük ihtimalle terfi alarak Veyahut da en azından çok da zarar görmeden görev hayatlarına görevlerine devam edecekler Ve günlük hayatta da kim bilir zaten insanlar bu polis memurları yüzünden neler yaşıyorlar yani e, kimseyi suçlamak istemiyorum polis, polis falan vesaire diye ama şimdi böyle de benim de bir ön yargım var açıkçası ve ben bu ön da haklı olduğunu düşünüyorum ve e, sonra da ne oluyor? Medyanın da bu işinde çok büyük dahili var. Bu, iş, bu işin hiç peşinin bırakılmaması lazım. Polis memurlarının ne olduğunu, ne bitti. Her gün haber yapılması lazım konunun çok fenasına gidilmesi lazım. Bu müthiş bir kırılma noktası bence. Evet, Herhangi ben birine konuştuğumuz bir şey değil. Ve çok ilginç aslında bağlantı yani bugün Vatan Gazetesi bir tek onu e, takibi yapmış dediğin gibi ve birinci sayfadan hem de e, vurgularını da yerine getirerek üstelik de e, Vatan Gazetesi'nin birinci sayfasındaki manşet haber de çok dolaylı yoldan olmakla beraber bir başka boyutu da ortaya çıkartıyor. Polis akademisinde başarısız 200 öğrencinin notu bir gece arasında bilgisayarda değiştiriliyor operasyonda. Çakmış olan öğrencileri geçiriyorlar. Yüz üstünden 18 alanları mesela. Yani işte böyle bir e, polis devletine gidiyor zaten hani bir, bir, bilim kurgu filmlerinde gördüğünüz gibi bir hal var işte. i̇şte bu copların mesela 6000 bin copun çok da gururla tanıtımı yapıldı bunun. Yani Ve devam ediyor, için. devam ediyor. Tanıtımı dün yani, de vardı, üzerine, Evet Evet, o haberleri ilk gördüğümüzde zaten şok olmuştu. Üzerine de konuştuk sonra ayrıca beraber de. Evet. Yani, e, şimdi... Yani o 6000 job haberi her şeyden daha fazla e, gururla polis servis ediyor bu haberleri ve gururla dinleniyor şey yapılıyor e, işte sesi bile toplumu korkacak o sesi bile korkudan job kafana indiğinde görürsün gibi demek geliyor insan içinden insanlara yani e, toplumsal olaylarda kullanılmayacakmış psikolojik etki yani bu tam Bilim kurgu filmlerindeki korku yaratan terminatörlerin falan sokağa salınması gibi şeyler yani böyle bir felaket senaryosu gibi. Sonra ne oluyor mesela işte çıktı enteresan bir geçen aylarda bahsetti. Bir haber programı olduğundan bahsetmiştim. Muhabir diye bir programda mesela. Polisin çelik, kuvveti, çelik kuvvetini ne kadar seveceksin. O işte onu köpeklerinin böyle... Zaten köpekler de o görüntülerde hırlıyor böyle üstüne atlayacak gibi insanın. O ne kadar sevindiler işte şeyler topluma sadece iyilik yapıyorlar bilmem ne falan. ya Bunlar ya, hakikaten yani saatlerce televizyonda yer vermenin belli ki bir böyle tanıtım... Sevin, sevin, Yok canım tabii kontenjanlı belli yani PR çalışması, tabii. halkla ilişkiler tamamen oturmuş artık yani büyük yer ayrılıyor zaman ayrılıyor bu işe sistematik bir şekilde yapılıyor bu evet. Veya hayır saatlerce işte o program yaşandığınızda buna tepki verilmesi lazım bir anlamda çünkü ne oluyoruz yani hani biz aptal mı yerine koyuyorsunuz nedir ee, biz bunları seyredince çevik kuvvet çok sevecenmiş iyiymiş toplumsal şeylerde bilmem ne yani insanların başına neler geldiğini bir vatandaş olarak e, zaten hani şu örnek bu örnek ötesinde kendi yaşamımızdan biliyoruz evet. <gülüyor> evet, yani evletin yine... başımıza neler getirebileceği korkusunu hepkimiz taşıyoruz her an her şey olabilir ve Amerika Birleşik Devletleri ile de ciddi bir e, Paralellikler arz eden de bazı ipuçlarına da rastlamıyor değiliz. işte yani devlet içinde mesela bu devlet sırrı yasası da son derece e, geçiştirildi biraz kısaca üzerinde biz bile yeterince üzerinde durma fırsatı bulamadan geçip gitti ama yani özellikle bu whistle blower denen işte içeride dönen yolsuzluk şiddet işkence her neyse. Bütün bunları açığa çıkarabilecek yürekli kişileri de bunu yap, yaptığına yapacağına pişman edecek kanunlar e, çıkıyor birbirinin üstüne. Yani polis devleti ya şeffaflık şöyle dursun e, herhangi bir yolsuzluğu yolunda gitmeyen bir işi açığa çıkartmayı da cezalandıracak nitelikte bir 6 yıl. Laboran cezalandırmalar basın yoluyla işlenirse filan diye. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde evet, yapılan... Evet. Evet, evet. Obama yönetiminde de bu konuyla ilgili çok sert tedbirler alınmıştı. F fakat Amerika'da tabi bu günlerce konu oluyor. Fakat Türkiye'de ama bir, öyle bir felç olma hali var ki aslında hani... E Meclis hani bir parlamento konuşulan yer haline gelmeli derken aslında tam bunun, bu dünkü yazımda Taraf sesine çıkan öyle bir düşünce vardı aslında yani meclis konuşulan bir yer değil sadece bir takım yasalar geliyor ve şakır şakır onlar ilanıyor işte şey günü çarşamba akşamı da sabah kadar meclis çalıştı bu sefer bu insan hakları komisyonu kurumu pardon insan hakları Türkiye insan hakları kurumu kanun Tasarısı için ve o da insan hakları örgütlerinin çok ciddi itirazları vardı konuyla ilgili çünkü tam bir devlet herhangi bir memuru mekanizma yaratılıyor bu insan haklarına yönelik işte sözde denetleyici sözde işte bir anlamda devletin insan hakları sicili konusunda uyarıda bulunabilecek bulunması gereken bir kurum oluşturulması gerekirken tamamen devletin emrinde başbakan'a bağlı başbakanın iki dudağı arasında her şey olan bir sistem getiriyor ve tam işte devlet memuru mekanizmasıyla getiriliyor bu. Ve e, bir sürü eleştirileri vardı. İşte Helsinki Yurttaşlar Diyan Derneği, İHAD, Mazlum Der, e, Türkiye insan Hakları Vakfı Uluslararası Af Örgütü bunlar beraberce bir, ar bir araya gelerek de açıklamada bulundu. Meclis sabah kadar çalıştı o gün. Evet, ben... 21 Haziran'ın sabahında da, e, ve bir şey olmadı. İşte muha muhalefet partileri de işte bu kadar MHP'den tutun işte şeye kadar BDP'ye aynı eleştirdi, birleştiler. Evet tarihin yani belki de çok garip bir tablo çıkıyor önümüzde bunu belki de önümüzdeki başka programlarda tekrar evet. ele alma fırsatımız olur. Tarihin gördüğü benim hatırlayabildiğim kadarıyla çok iddialı da konuşmamak lazım ama. Gördüğü en büyük şeylerden biri yani çevre ve ekolu gezegen üzerindeki zararları da en çok olan kanunların ardı ardına geçtiği bütün şeffaflığın kaldırıldığı yani olabilecek bütün iyice opak bir hale getirildiği her türlü denetim mekanizmasının giderildiği üstüne üstlükte işte böyle senin de biraz önce sözünü ettiği gibi insan hakları vesaire konusunda da kapalı kapılar ardında yapılmış bir meclis tablosu var ve buna karşı da hiçbir şey yapılmıyor yani bir manada izin verilmiyor şu an olan şeyler, yapılan e, böyle alelacele geçişin amk karşı Şimdi hangi biriyle ilgili konuşalım? Sadece insan hakları korumuyla ilgili saatlerce konuşabilir. Sadece işte bu devlet sırlarıyla ilgili konuşulabilir. Ahmet Koca işte olayıyla ilgili öyle. Ya yani Türkiye'yi e, tabii bu arada hani Türkiye'nin çevre notunun BBB hep şeylerin notlardan bahsediyoruz, kredi notlarından ama bu çevre notuna da baktığımızda e, e, yani genel olarak karnesinde verilen işte o <gülüyor> notlamaya işte baktığımızda o BBB Environmental Rating Agency tarafından verilen işte şeyleri Çin'le ve Rusya'yla aynı. Zaten bir nevi Rusya ve Çin oldu Türkiye işte çakma Çin vaziyetinde. Çünkü orada çok ciddi bir üretim de yok. Yani Türkiye bekleyen üç senaryo var önümüzdeki yıllarda ya büyük bir çevre felaketi. Bugün yapılan işte bu düzenlemeler vesaire ya Büyük bir toplumsal patlama Çünkü son 10 yılda 10 bin falan Öldüğü gibi rakamlar var Ay, yılda 11, 1500 kişi mi? hayatını kaybediyor Çalışan işçi Türkiye'de Bu çok ciddi bir rakam İşte aynı zamanda toplumsal Sorun derken Kürt sorunu da bunun içine giriyor Ya büyük bir toplumsal patlama Ya da ekonomik kriz veya bunların hepsinin bir iç içe geçtiği durumlar olabilir. Ve Türkiye bu noktaya gidiyor. Yani önümüzdeki evet. on yılda, on yıllarda bu, bunlardan muhakkak bir tanesi en azından Türkiye fena halde vuracak. Ve üstüne içine çöktürecek. Asıl dayak yiyen, o polislerin dayak attığı gibi dayak yiyen Türkiye'nin kendisi olacak. Bugün o, o, insanlar, o yüzden bunu düşünsünler. Hiç, hiç, hiç diye, de öyle değiliz. Ekovizyon Türkiye 2050. 2050 diye koca Seni koca pankartlar varmış. Bekliyoruz Rio'da. <gülüyor> evet, yanında. evet. Biz iyiyiz. Peki. Ya. Biz <gülüyor> iyiyiz. Tamam. Çok Ayakta ederim. Ayaktayız. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Siyare. Tez'in öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın. Evet herhalde futbol üzerinden gitmeliz ve futbol derken de işte Avrupa Şampiyonası üzerinde. Onun dışındaki başka bir şey benim gözümde gözümden kaçmış bir sürü şey vardır ama varsa da onları da konuşuruz senin bilgi dahilinde ama öncelikle bir Avrupa Şampiyonasına bakalım herhalde değil mi? Hı. Avrupa'da Amerika'da iki kahramanın üzerinden gidebiliriz Ama önce futbola Değinelim Avrupa Şampiyonası'nda final aşamasına geldik ve Çeleksin'in ilk akşamının Kahramanı Cristiano Ronaldo oldu Portekiz Çek Cumhuriyeti'nde 1-0 inerken Maçın tek golünü attı Ronaldo ve Aslında turnuvanın ilk maçında Çok parlak değildi Hatta ilk iki maçında Almanya ve Danimarka maçlarında Kaçırdığı goller yerleştirilmişti ama Hollanda maçından itibaren Ağırlığını koydu Ve takımını yani Üç turları taşıyor önce turu turaya sade takım iki gol attı Hollanda'ya dün akşamda Yani Golcüz biten maçın tek golünü 79. dakikada kafayla attı Cristiano Ronaldo ve son Takımının son üç golünü atarak Portekiz'i bir kez daha yarışını taşıyor Avrupa şampiyonlarında. Bir sürü, bir sürü topu da direktten döndü değil mi? Evet sanıyorum iki ayrı dakkan gördüm bu şampiyonada ya dört ya beş topu direktten dönmüş. Evet yani evet dün iki iki tane var bir dakika dakkanı vardı bir beş herhalde. Drian Kenan giden bir top daha vardı ilk maçta mıydı acaba evet, o yüzden herhalde belki. bir. Karaklılık var ama <gülüyor> direk isabet konusunda da başarılı yani kaçırdıklarının da olduğunu eklemek lazım Ronaldo için. Hani belki bir iki tane daha da zaten Gorka'lığını da garantilemişti bu noktadan. Ama turnu öncesi doğrusu çok parlak gözükmeyen Ronaldo ve İnan'ın dışında aslında Yıldız oyuncusu bulunmuyor gibi değerlendirdiğimiz Portekiz her maç daha başladı. Almanya maçında ilk Almanya maçında da yani Oyun dengeliydi ama tabii Hani turnuvanın belki En güçlü takımıyla oynuyorlardı e, Ama şeyi atladığımızda e, Sanıyorum şampiyon öncesi Son ozalık maçlarıydı Türkiye'ye uladıkları maçlarda Rezaletti Portekiz'in durumu Türkiye 3-1 kazandı Lizbon'da ve e, hani Savunmada çok açık verdiler Herhalde Türkiye'yi bilmiyorum biraz küçümsediklerinden mi eee hücum soma kopuktu. Türkiye çok boş alanlar bulmuştu Portekiz takımının e, savunmasında. Hatta evet. e, hatta spor basınında da e, ah ah işte biz olacaktık ki büyük bir tarihizliğe katılamadık oraya ama bak gördünüz mü işte Portekiz'de yerle bir eden bir takım Hı. iması vardı. Küçümseme şeyi vardı bazı evet. yazılar Gel. gördüm. Beceriksiz Beceksiz terbiye karşılaşmadı çünkü bir maçın o maçın üçüncü golü hatırlayan varsa... E, topu sonlanan dört oyuncu portekizli golü onlar yedi ama topu birbirlerine vurdular attılar yani e, üç bir olmuştu ve hani çok parlak gözükmüyor ne da ama muhtemelen hani asıl fizik olarak zirve şampiyonu yerlallar ya bir de hakikaten belki savunma açısından o maç bir şey noktası, başlangıç noktası oldu. Demek ki biraz daha geriyi sağlam tutmak lazım. İleride zaten iyi adamlarımız var ama hani golemime yüzden gösterelim. Evet, e, önemli, şey önemli oyuncularından biri de ciddi bir sakatlık geçerek oyunu terk etti. Ama daha ondan sonra onun yerine giren oyuncu da daha iyiydi, değil mi? Dün heldere diyorsunuz. Evet, postikan, ben, evet. ben onun şeyi bozuğunu düşünüyorum ileride. Yani Ronaldo'nun yarısında yetersiz kalıyor. Orada aslında biraz daha iyi bir bir kademe üst bir oyuncu olsa Portekiz daha da ileride tehlikeli olur. Yani o ikisini destekleyecek şeydi bir oyuncu değil. Onun yerine gelen Almeida da birşiktaşın oyuncusu. O evet. da tabii ağır kalıyor biraz. Ee, ama hani solda sağda öyle iki oyuncu var ki çok tehlikeliler hakikaten. Ee, aslında onun o. Ronaldo ve Nani'nin arasında oyunun oyuncu onların hareketliliği ve beceresinden faydalanarak hani şey de atabilir. Çok gol de atabilir ama işte belki biraz takımıyla ile ilerle tutma çabası yoruyor Santifor'u. Öyle bir imkan kalmıyor. Ama Ronaldo'nun hani şey maçında attığı goller hani karşı karşıya ama hani onun ustalığını gösteren pozisyonlarda Hollanda maçında. Evet, kolay goller değildi yani. E, gayet tamam. hani onun o cezanın içindeki rahatlığını görüyorsunuz yani. <gülüyor> e, hani Gayet şey gibi gezinir gibi parkta gezinir gibi attı golleri. Topu bir çit sağa çekiyor. Evet. Yani boşluğu zaten görerek tak oraya vuruyor. Üçüncü bir şutu direkten döndü o. Maçta tabii Hollanda'nın e, sormasının çok ağır suyu. Hani, tam Ronaldo'ya göre olduğunu da lazım. Ona göre oyuncular var e, Vardı Portekiz böyle çeyrek finali buldu e, Geçen şampiyonu çeyrek finalde elenmişlerdi e, 2004'te e, Ev sahibiydi ve yarı finale yükselmişti e, Finale yükselmişti Portekiz finalde kaybetmişti Ronaldo'nun da o zaman Üçüncü şampiyonası her şampiyonada gol atıyor Bakalım nereye kadar gidecekler Bu akşam ikinci e, Yarı final var Eee Almanya Yunanistan 21.45'te aslında sahadaki eşleşmeden çok galiba işin e, siyasi sosyal boyutu ilgi çekiyor. Bugün Türk gazeteleri de ekonomistlere yorumlatmışlar maçı. E, son 3-4 yıldır devam eden ekonomik kriz. Alman, Alman hükümetinin ürün hükümetini Avrupa Birliği Euro bölgesi içinde yaptığı baskılar. Bundan dolayı e, oluşan siyasi gerilim üzerinden hep Yorumlar yapılmış Hani Mazlum Yunanistan bakalım ne yapacak <gülüyor> Şeklinde şeyler var evet, Yeryüzü zirvesi Yani Birleşmiş Milletleri tarihinin En büyük toplantısı Olan ve Büyük tehlike karşısında da işte tedbir alınması Beklenen toplantı yerine de Angela Merkel'de Daha başka bir zirveye Almanya Yunanistan zirvesine Gitmeyi tercih etmiş Ne yapacak şimdi Rio'da orada değil mi Evet Çevre sorunlarıyla boş boş uğraşıp Zamanını kaybedecek halbuki aynen, bu. <gülüyor> aynen, Burada halbuki önemli bir şey Yalnız tabi dün e, Seyfettin ile konuşurken Şöyle de bir e, Durumu e, Dile getirdik Eğer e, Almanya e, Yunanistan'a gol atar ve yenerse Ve e, Angela Merkel'de Sık sık gördüğümüz gibi iki yumruğunu havaya kaldırarak Tezahürat yaparsa Yunanlılar bundan pek Hoşlanmayabilecektir Zaten biraz kızıyorlar çünkü. E, tabii yani herhalde bir tek Yunanistan'da değil, hani tüm Avrupa'da biraz Almanya ve Merkel'e karşı bir öfke var. Evet. Özellikle hani, Güney Avrupa'da muhtemelen yani İtalya, İspanya, Yunanistan çizgisinde ee, yani, sırayla da galiba onlarla <gülüyor> e, yani, yani, Olabilir yani şey Olabilir yani. Yönelik, olarak, evet. eğer teorik olarak mümkün. Portekiz <gülüyor> İngiltere İtalya gibi oynuyorlar. Ona elerlerse finalde İspanyol olabilir. Evet. <gülüyor> Sırayla şey çünkü Niğde orfa için ölç vakti falan sağda ucumuzu <gülüyor> <Ücümüzü> sağda aldık. Vermedim. <gülüyor> Vermediniz paraların ucunu sağda aldık. Ee, Tabi normalde Almanya açık boy Yunanistan karşısında ama Yunanistan'ı da ıı, takdir etmek lazım yani çok sınırlı bir ıı, oyuncu kadrosuyla çok yeterenlikli oyuncu yok Avrupa'da üst düzey diyebileceğimiz hiçbir oyuncuları yok ama işte 10 yıl oluşturdukları bir düzen var 2004'te onlar Avrupa şampiyonu yapan düzen ben yani çok, çok takım oyunları var ve o aslında bir Alman'ın yerleştirdiği düzen Otto gelin yerleştirdiği düzen çok disiplini takım oyununa uyuyorlar yani hiçbir zaman o şey bozulmuyor savunma disiplini takım disiplini bozulmuyor. E bu turnumadaki maçlarına bakarsak da e, bir golden fazla yemediler, değil mi? Yani hiç gayetse Yunanistan, Yunanistan'da, o bir gol civarına dönüyor iş. O yüzden Almanya'nın e, gol atması çok kolay olmayacak bugün. Yani öyle e, Almanya favori, şampiyonun favorisi 3 dört sıfır olur. E, zannetmiyorum Yani bir sıfır mesela bu akşamın şey skoru, e, en olabilecek skoru. Almanya'nın bir ikinci yarısı atacağı golle e, kazanacağı maç mesela e, en normal olacak. Ama hele bir de Yunanistan gol atarsa o zaman e, e, seyleyin gümbürtüyü. Yani çok ah, Almanın şey zor olabilir o birbiri sağlamak için. E, o normal şartlarda bireysel olarak takım olarak iki takım arasında e, uzun, ciddi bir fark önemli var. Bir fark var, evet. e, şey olarak Yunanistan tempoyu düşürecektir Almanya'da turnuva başından beri Çok yüksek tempoda oynamadı belli bölümler dışında Biraz Hollanda maçında 2-0 bulana kadar tempo yükseltmişlerdi Ama hani şey gittiler grup maçlarında 3 maçı kazanmalarına rağmen Çok büyük üstünlük kurmadılar Tempo Hep orta seviyedeydi Hani bu akşamı arttıracaklar İnanam kestiremiyorum yoksa Böyle şey biraz sıkıcı bir maç izleyebiliriz Yunanistan'da düşük tempodan yana az pozisyonu düşük tempolun maç olabilir. Ben, ben niyetinde Almanya'nın bir şekilde kazanacağını tahmin ediyorum. Evet. Yani yarın öbür gün ha, öbür, yani, o, o e, iki, e, iki çeyrek final maçı daha var. E, yarın e, İngiltere e, İtalya oynayacak. Ve pazar akşamı da İspanya, Fransa, İngiltere, yani onlara çok tempozu gözükmeleri ama işte sağlam savunma, biraz hakem yardımı grup birincisi oldular. Rooney de döndü, onun dönmesi büyük bir artı. E, ama tabii işte Avrupa Şampiyonasında her eşleşme zor yani burada hele grup maçlarından çıktınız mı pek zayıf rakip bulamazsınız. Karşını İtalya çıktı yani grup birincisi oluyorsunuz, <gülüyor> İtalya ile oynuyorsunuz. E, Turnuvanın en çetin maçlarından biri olacak yani. İki sağlam sonuna karşı karşıya O mesela herhalde Şey yapılsa Sorulsa 100 kişiye penaltıya gider mi maç 50'den fazlası penaltıya gidecek Diyebilir yani O çekişpede bir maç olacağını Tahmin ediyoruz İtalya'da yani Ülkedeki ekonomik sorunlara Futboldaki ekonomik sorunlara Ve yolsuzluk sorunlarına rağmen Bir ekol olduğunu gösterdi gruplarda ve İspanya maçı dışında ben e, e, e, grup ikincisi olarak üst sıra çıktı. E, Aslı şaşır, şaşırtıcı olan belki İngiltere'nin buraya kadar gelmesi. Evet yani işte bu İsveç maçında savunma sarsıldı onlarda. ama Diğer iki maç işte Ukrayna da epey zorladı ama bir de Meşhur çizgiyi geçen pozisyon var yani Evet onu Sır... soracaktım ben evet, Bunun için turnamada bir hakem bulunmasına rağmen Hakem göremedi <gülüyor> çizgiyi geçen topu yani Alt hakem uygulamasının Şeyi bu çünkü ee, Orta hakem kenarlarda iki yarıncısı ee, Kale çizgilerinde iki yarıncısı ve Kenardaki 4. hakem Bir de sağ de tabel oyuncu değişikliğini Bazı pozisyonları gözleyen ee, Ama çizgideki hakem Kale çizgisindeki hakem yani Varlıklı sebebi bu çünkü o havadaki çizgiyi geçen topu göremedi. İşte sonra UEFA özür diledi. Hakem komitesi başkanı koline evet hata olmuştur dedi ama Ukrayna gitti. <gülüyor> Karambolda. Ve şey geldi işte hani çizgi kamera tartışması. Ee, yani basketbolda Amerikan futbolunda bazı sporlarda uygulanan kamerayla uygulaması. Hiç olmazsa gol bu gol kararının verilmesi için çizgide de olsun şey geldi. Basketbolda nasıl e, uygulanıyor kamera? Ya her pozisyon için değil, e, özellikle son saniye yani çeyrek hücum süresi maç sonu biterken yapılan atışlar var mesela. Hani bir buçuk saniye kala bir hücum kullanıyorsunuz, top kenara geliyor, oyuncu atıyor, işte elinden e, sürede olmadan elinden çıktı mı çıkmadı mı tartışmak? O, o zamanlama ile ilgili bir. Mesela en çok en çok o. E, yani ee, bunu Türkiye'de, Avrupa'da da kullanıyorlar bunu. Ee, NBA'de başka hani itişme sahnesinde köylü yumruklaşma falan için kullandığını zannediyorum. Ama daha çok hani aslında futboldakine benzer ince ayar o top basket olan pozisyonlarda işte elden çıktığında süre dolmuş muydu, dolmamış mıydı? Ee, en şey en kritik uygulama orada oluyor. E evet, şimdi o tartışılacak tabii bu uh, İngilterenin ikinci bir defa bu Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında böyle ıı, ıı, direkten giren içeri çizgi toplarında ikinci defa şanslı ya ver gidiyor değil mi? Geçen sefer şanslıydı dün yokpasında ha, Almanya evet, maçı ee, ikinci tur maçında durmiki birken Lampard bir şut çekiyor tabii hakem için en şanssız pozisyon orta sağdan çekilen şut üst vuruyor ve çizginin bari içine çaplaşmasına rağmen yani yan hakemin tabii hiç yetişemeyeceği pozisyon çizgiye çünkü uzaktan çekilen bir şut. Orta hakem zaten göremez. Gol kararı veremediler. Yani tribünden gözükmesine rağmen emin olamadıkları için veremediler ve duran iki olacak. Yani 2-1 kaldı. Almanya üzerine 2 gol de atıp maçı 4-1 kazanmıştı. O sefer İngilizler mağlup ee, şey. faydalandılar. Yani şey arıştırıyorum tabii 1966 artık çok eski bir dönem. Yani 60 yıl Jeff Houston şeyinden bahsediyordum ben. de. Evet, evet. <gülüyor> e, yani yakın 68. dönemde mağdur olmuşlardı. Tamam 66'ya giderse kusura gol olmayan pozisyonu yine Kim gol vermişti. İngilizlerin yokması yolunu dünya şampiyonu yolunu açmıştı. Evet. İlginç evet. Yani evet peki bu. E, Ondan işte İspanya-Fransa var. Hı hı. E, Tabii orada da favori Fransa çünkü son grup maçında Tam çuvalladı yani İsveç maçında e, Herhalde motivasyonu düşük oldu Yeni insek de çıkacağız galiba gruptan Motivasyonuyla e, Eğlenmiş İsveç sürpriz etti Fransa'yı yani orada e, İspanyollar ile eşleşmekten Memnun değiliz deselerdi e, Açık favoriler e, Yani sanki gözüken e, e, işte. Ee, İspanya Portekiz ve Almanya ile hani İngiltere İtalya galibi oynayacak gibi yarı finallerde öyle bir şey var görüntü var evet şimdi evet onu izlemeye takip etmeye devam edeceğiz daha devam ediyor zaten turnuva evet yani Şampiyona. yarın ve öbür gün son çenek finaller var pazartesi maç yok çarşamba perşembe iki yarı final var ve gelecek pazar 1 1 Temmuz'da da final maçı var Evet biz yani gelecek hafta finalden önce konuşma fırsatı bulacağız. Evet, evet finalistleri biliyor olacağız biz. Finalistleri Şimdi, biliyorum. Gelecek zamanla konuşurken. Evet, peki onun evet. dışında Avrupa şampiyonası dışında konuşacağız Şöyle yani şeye var. geçelim. Öbür okyanusun öbür tarafına e, bu sefer Avrupa'da kahraman Ronaldo gibi şu ana kadar e, ABD'de ise kahraman LeBron James. E, bu sabaha karşı NBA finallerinin 5. maçı vardı ve aslında 9 yıldır bu şampiyonluk için 9 yıldır bu şampiyonluk peşinde koşan Lebron James Miami Heat formasıyla şampiyonuna ulaştı. Bugün serinin 121-106 biten son maçını 5. maçını Heat kazandı Oklahoma Thunder karşısında. Durumu 4-1'e getirdi final serisinde ve tarihin ikinci şampiyonuna ulaştı. Hatırlarsanız Lebron James 2 yıl önce Clillent Kaval sanayi alırken Böyle bir Televizyonda bir açıklamayla Duyurmuştu ESPN kanalında The Decision diye Böyle özel bir program yapılmış James'ta açıklamasını Orada duyurmuştu ve Cleveland tarafı tabi kendisinde hain damgası Vurdu i̇şte Miami yani sırf Şampiyonu kazanmak için Takım değiştiriyorsun Çıkarcı adamsın Diye baya bir hain damgası yemiş Miami'de işte 3 yıldız oyuncusuyla belki ligin en sevilmeyen takımı haline gelmişti işte bütün eleştirilerin üzerinde bir sezon final oynadılar geçen o finaldeydiler. bu sezon yine finale yükseldiler ama hani o bazı sakatlık problemlerine rağmen takım düzeni oturduğu ve aslında James'in ne kadar önemli bir oyuncu olduğu ortaya çıktı Biraz da rakiplerinin tecrübesizliğinden yararlanarak e, yani üstünü kurdukları bir final serisi oynadılar hakikaten. ilk maçı kaybetmişlerdi deplasmanda. E, hatta önde eğdiler. Yani herhalde e, maçın ilk yarısı üçüncü yayın ortasına kadar önde oldukları maçtı. O maçı önde oldukları halde kaybedince yine birlik soru işaretleri oldu. Yani yine finale gidecek bu takım ama geri söyle gelmedi. Önce deplasmanında bir maçı aldılar sonra da kendi sahalarındaki 3 maçı kazanarak açık ara bir şampiyonu kaldılar. Evet, önemli bir başarı bu. Bu şampiyonluk öyle kolay kolay bu 4 ile falan bitecek bir iş değil, değil mi? Genellikle. Yani finalin serisinin daha çekişmeli olması bekleniyordu. Üstelik oklamanın sağ avantajı vardı. Yani e, herhalde özellikle yarı finaldeki Performansları sebebiyle Belki de biraz soğur gözüküyorlardı açıkçası Ama öyle olmadı James final serisinde müthiş oynadı Şimdi baktım ortalamalarına yani 28 sayı 10.5 rebound ve 7.5 asist Ortalama da oynamış Hakikaten NBA tarihine geçecek bir Final serisi ortalaması Zaten hem sezonun en değerli oyuncusu seçilmişti Final serisinin de En değerli oyuncusu seçildi Dün, dün akşamda ee, galiba 28 sayı 15 ribon 10 asist 12 asist gibi bir şeyle oynamış istatistikle. Yani sadece kendi atan değil takım arkadaşlarına da attıran. Yani 12 asist demek. Minimum 24 sayı. Evet, yani üçlük bası da vermiş olabilir. Ya da ha, triple, double dedikli, triple double dedikleri Aynen, triple double yaparak, yaparak bitirdi seriyi. Yani. Serinin tek triple double'u ki işte yani. final artık Oyun kalitesinin en yüksek olduğu, çekişminin en yüksek olduğu e, maçlarının oynandığı bölüm e, orada bile bu performansı gösterdi ve işte, e, nihayet kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Tabii şunu görüyoruz NBA Amerikan sporları içinde yani baseball, Amerikan futbolu bu e, şampiyonun aslında en az sayıda takımın takım tarafından kazanıldığı lig son 20 yılda yani aslında aynı takımlar arasında. Bu üç dolaşıyor Yani bir 7-8 takım Şampiyonu paylaşıyorlar aralarında Yani 90'larda Chicago Bulls Houston Rockets uh, the Spurs vardı biraz 2000'lerde Lakers Spurs uh, Bir kere Pistons oldu He, Yine hiç O yüzden o şeyin arasına Bir çete diyelim o Çetenin arasına girme hakikaten kolay değil Yani James herhalde bu kuşağın en iyi oyuncusu Ama 9 lır çabalıyor Kensta 26 yaşında galiba yıl sonu 27 yaşında yıl sonunda 28 olacak. Buna rağmen ancak şey yaşında 29'unda 9 sen sen sezonunda durdum. bu başarıya ulaşabildi. Tabi yani o ligde olgunlaşmak zaman alıyor. Zaten lige geldiğinizde oturmuş kadrolar oluyor. Yani o zinciri kırmak hiç kolay değil. Michael Jordan da hani belki iki önceki kuşağın en büyük oyuncusu, hani NBA tarihinin en büyük oyuncusu kimlerine göre ancak e, 7. sezonunda şampiyona ulaşabilmişti. Daha onun ilk şampiyonlukta şampiyonluk kupasını tutup e, hüngür hüngür ağlaması vardır yani. Hani ben bu kupanın peşinden çok koştum Davies'iniz çünkü işte ondan, ondan önceki birkaç sezon e, Müthiş bir oyuncu olmasına rağmen Her yıl komple bir oyuncu olmasına rağmen Sürekli dayak yerler Yani Detroit Pistons'tan Chicago Bulls olarak Ancak 7. sezonda oldu Sonra tabii üzerine 5 şampiyonlukları ekledi O başka Şimdi ekleme vakti James'a geldi Ve bu takım muhtemelen Hani çok böyle Kariyer bitiren bir sakatlık olmazsa Bundan sonraki 2-3 sezonunda favorisi olacak Belki 1-2 ufak Ekleme ...yaparlar takımı... ...yani... ...birkaç şampiyonluğu... ...peş peşe dizmeleri çok da sürpriz olmaz... ...çünkü şey de bitti... ...hani olamıyoruz... ...bir türlü şampiyon olamıyoruz... ...stresi de bitti bu evet. takım için... ...önü açılmış oldu psikolojik he, he, olarak... He. ...peki çok az artık bitmek üzere programın süresi... ...bir konu daha var diyordun... Ee, bir de e, Wimbledon başlıyor. Hmm, evet, tenis. Ee, kuralları da çekildi. Şimdi e, Wimbledon da bu sene olimpiyat da oynanacak. İngiltere Olimpiyatlıların tenis turnuvası da Wimbledon oynanacak. Aynı yıl iki Wimbledon var yani. Herhalde işte 50-60 yılda bir olabilecek bir durum. Bir daha Londra ne zaman olimpiyat yapar bilmiyorum. E, çiftte Wimbledon. Nasıl ilk e, Grand Slam kapsamındaki e, Wimbledon öncesindeyiz ve aslında tüm kourt turnuvalarında ilgin sonuçlar alındı. Mesela Rafael Nadal e, ilk turda kaybı, davaında ilk maçı kaybetti. E, Roger Federer almaya da halli e, finalde yenildi. Hiç kimse çok fromda değil ama hani gözden Nadal'la tabii o e, Nadal ve Djokovic'te daha doğrusu Djokovic geçen onu yenerek turnuvayı kazanmıştı e, ve Belki bir numaradaki tutunmak için de şey, Tekrar şampiyonluk kazanması lazım Çünkü üç tenisçinin puanları birbirine çok uzak değil Hatta Roger Federer'in Ufak da olsa bir bir numara alma ihtimali var ee, Geçen yıl çeyrek finali elenmişti ee, Bu yıl bir şampiyonluk halinde e, Çok büyük puan kazanıp e, rakiplerini yakalama şansı var Yani Nadal'a zaten yakınlar ee, Djokovic elinde semisle daha erken bu turdu bir numara olma şansı bile var. yani Hem şampiyonluk hem bir numara şeyde e, iddia masasında. Bu yüzden çok e, herhalde çekişmeli şeyler izleyeceğiz. Yani yarı final finaller izleyeceğiz. E, hepsinin oraya kadar geleceğini tahmin ediyorum. E, e, Wimbled'in öncesi de heyecanlı maçları bekliyoruz. Evet, peki çok teşekkürler Alp. Haftaya görüşmek, Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Spor Evet bu şekilde de Sona eriyor Açık Gazete Programı da haftanın da Son Açık Gazetesiydi bu Bütün haftayı Aslında Paul McCartney'in Beatles ve başka Solo ve başka gruplarla Yaptığı bazı şarkıları çalarak geçirdik aslında bitirirken 70. yaşını kutlama kapsamında yesterday ile bitirelim mi diye de düşünmedik değil fakat gene mutabakat olmadı bunun üzerinde doğrusu güzel bir şarkı olmasına rağmen herhalde dünyada en çok eskitilmiş kulak eskitmiş şarkılarından da biri olmalı 2200'ün üzerinde şarkıcı seslendirmiş bu parçayı ya da enstrümantal olarak da belki yani kayıtlı müzik tarihinin en çok kullanılan şarkısı deniyor o rekora sahip onun yerine biz Paul McCartney'in bestesi ama Beatles'la beraber çok tarihin en önemli albümlerinden biri sayılan Sardin Peppers Lonely Hearts Club Band albümüne adını veren şarkıyı çalmaya karar verdik. Ve böylece de bitiriyoruz. Yani Biber Çavuş'un Yalnız Kalpler Bandosu diye de çevirebiliriz bunu. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın.